Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. Bu güzel şarkı ilerleyen dakikalarda bol bol dinleme şansımız var sevgili dinleyiciler. Duran Duran. Yani işte Duran Duran. Hangisini dersiniz? Diye bu şarkı bir daha dinleyeceğiz. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın. Yeni yılınızda hoş geldiniz Yeni yılın ilk programı. Evet. Tam aklına başlayalım diye bir söz vermiştim evet. geçtiğimiz Cuma ve. Onun için buradayız ama yeni yılda beraber saatlerin iki saat geri alınması diye bir şey yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Çok saçma. Onu öğrenmiş olduk. Her sene olmayan şey bu senede niye olmadı bana çok garip geldi. <gülüyor> yani bugüne kadar biz buna göre hazırlamıştık. Yani bugüne kadar olmamasını tamamen bir hata olarak görüyoruz ama bundan sonra olmaması artık. 2012 değişik olacak dediler. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yani geçiş anlamında en azından. Yıl eskidi bile ee, hakikaten şunun şurasında 2 Ocak 2012 pazartesi oldu ee, ama yılımız eskide hayırlı uğurlu olsun eski yılımız diyelim ee, Ve öncelikle Ege önce seni sonra kendimi tebrik ediyorum ben Abi, Çünkü e, sen son kaç rakamına göre kazandın? Son 4 rakamla Son 4 rakamına yasaydı. göre e, 150 TL ancak çeyrek bilet olduğu için Tam bilet olduğu için Tam bilet miydi senin elindeki? Ali'nin aldırdığım tam biletten Aa, çıktı. Ben de demiştim. O zaman bütün artık, paradigma'yı değiştirdiğimi söylememiş mi? Hakikaten çocuğa çektirdiğim bilet. O zaman hakikaten eline ciddi bir para geçecek. Ee, 150 tane, ciddi bir para. E, tam tam olduğunu duyunca şimdi bütün işler değişti. Bize de. Son iki rakamına göre bir ikramiye isabet etti. Vay çok güzel. Ee, ama e, biz işte e, hakikaten e, paranın değiştirmediği insanlar olarak bugün yine stüdyomuza geldik. Geldik valla. Ha, halbuki o Fahir Övünç e, büyük ikramiyelerden biri isabet etti kendisinin biletine. Büyük ihtimalle. E, ve şu anda aramızda değil. Aramızda değil. Nerede olduğu hakkında da bir fikrimiz yok. Olabilir canım yani hemen e, eski hayatına devam edecek diye bir şey yok ama biz onu bir şekilde bulur En azından bugün gelseydi ya Paradan olan yani, hakkımızı alırız Hani bugün gelseydi en azından bir şey yapsaydı e, Hani tabii ki ben değişmedim. devam ediyorum Evet değişmedim ben tabii ki sen, Hani pazartesi değil de salı günü mesela olmasaydı ben yine daha bir şey gelecekti var ama e, Yani ondan bir açıklama gelmedi çünkü ne tip bir ikramiye kazandı Hepimize bir şeyler iyi kötü bir şeyler isabet etmiş piyangomuza Biletimize doğru. daha doğrusu. Bu arada bir e, şeyi fark ettim. Önümüzdeki günler boyunca, hatta aylar boyunca Hı. hiç şey esprisi yok artık. 0506 böyle bir şeyler takvimden espriler oluyordu yani. O zaman ilk saçmalama Ege edeyim ben 2012'de. Sana. Yani bak, 0 2 -0 2012 Nedir yani şimdi bu? Ee, şimdi sırf bu, bu tip e, konuşmaları engellemek için bir araştırma geldi önümüze. Geldi mi? Geldi. Ee, yani var önümüzdeki günlerde var öncelikle e, 2012'de hangi günler hangi saatler esprili diye mi? Tabi evet onu bir üniversite e, araştırdı Portland Gerçekten. Portland Üniversitesi elektrik mühendisliğinden profesör İşsiz, doktor bir takım adamların takıldığı Portland Üniversitesi dinliyoruz e, profesör doktor Aziz İnan. Aziz hocamız e, onu ben tam anlamadım yani bu üniversitenin herde nasıl bir şey. Neyse 12 Aralık 2012 tarihine denk gelen 12-12-12 tarihi Bu yüzyılda gün, ay ve yıl sayıları Aynı olacak son tarihi Aman dikkat edelim demiş Zaten herkes biliyor bunu adız hocam Demişler Ondan sonra devam etmiş 2011 sayısı çok enteresan demiş bakın 2011 sayısı 305. asal sayıya denk gelir Evet Bugüne kadar hiç konuşulmamış bir, bir konuya girmiş 305. asal sayı Eğer 305 sayısını Soldan sağa ters çevirip Kaç oldu? Ters çevir bakayım. Bu adamın saçları görünüyor mu fotoğrafta? Neleri görünüyor mu? Saçları. Saçları görünmüyor niye? Bu gibi bu mu? kafa. Yok başka birine benziyor. Mutfakta söylerim ben sana kime benziyor <gülüyor> <gülüyor> Yayında söyletme bana. 2012'nin şifrelerini mi şu anda takip ediyoruz dinleyiciler. 2012 değil 2011 ya. Hmm. 2011'in şifresi bu anlattığım. Tamam. Kaçıcı asal sayıda 2011? 315. Evet 305. Ters çevir bunu soldan sağa yaz. Kaç oldu? 503. 503. Çarp onu 4 ile. Sarf ediyorum. <gülüyor> Çarp kaç çıktı? 2012. 2012. aynısı demiş ya. Vay küfür ettirecekler daha 2012 <gülüyor> ilk günde yayında. Vallaha bravo. 500 sayısını 4 zarf ederseniz demiş. 2012 sayısını elde edersiniz demiş. Bu gerçekten eşine az rastlanabilecek özellikle bir bağlantı diyerek. 2012'ye karşı bizi uyarmış e, hocamız. olarak biz bu zarf etme kısmını bazen ihmal ediyoruz. Bütün olan bir tane de zaten aslında o zarflarda. Şimdi öncelikle geniş düşünmek lazım. Yani bütün sayılar, bütün sayılarla ne yapılabilir? Zarf edilebilir. Zarf edilebilir. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilerek e, yaşamak, düşünmek lazım. Bakın hocamızın yaptığı şeye tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hocamıza helal olsun. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir kelime, bir işleme bekliyoruz kendisimiz. Aa olur mu ya? Bir dakika ben ne kadar, ne kadar yani şey içerisindeyim ya aymazlık içerisindeyim Egeciğim öncelikle tebrik ederim seni. Ha seyrettin mi? Seyrettim tabii ki seyretmez miyim kelime oyunu bundan sonra Bloomberg TV'de e, hafta içi o bölümden bahsediyorum. Hafta içi 3'ün akşam yayınlanacak <gülüyor> 2012 boyunca tahmin ediyorum ki evet. e, defalarca izleme şansı olacak sevgili dinleyicilerimize. Bugün bir bölüm. kere daha duyuralım. Program tekrar şeyine bakarsak yani evet. 2012'ye damgamı kelime oyunuyla vurdum diyebiliriz. Kelime oyunuyla 2012'ye bomba gibi fişek gibi bir giriş yaptı İki Kayıcan. Pro... Seyrettin sen yarışmayı? Seyrettim Bir programda daha doğrusu bir yarışma programında e, olabilecek verilebilen bütün dereceleri aldı. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük olmak üzere. Mansiyonu da sen aldın galiba değil mi o yarışmada? Mansiyonunu bıraktım ya. Bıraktı mı iyi yapmışım. Cebimde yer yoktu çünkü. Yani hakikaten bir yarışmaya girip de hem birinci hem ikinci nasıl oldu? Birinci ve ikinci olduğumu sen de... Değerli ben bunu kendi içimde söyledim mi? Millet dalga geçmesin diye şey yapmadım da. Aa sen, sen... kimseye söylemedin mi bunu ya? Yok, ben evde söylemem. bas bas bağırdım. Gördünüz mü? Ege arkadaşımı gördünüz mü? Yarışmada hem birinci hem ikinci oldu dedim. Çok bas bas bağırdım diyorsun. ben bu. Ben Bütün komşular falan duydu ya. Yani... Biz de bir kalabalık arkadaş grubuyla izledik de bazı Hı -hı. cevaplarımdan çok etkilenildi. Espirilerimin yarattığı coşku zaten apayrı. Yalnız bir ayrıksı durma şeyin oldumuş BG. Nasıl bir ayrıksı durma? Yani orada bir, bir arkadaşlık grubu var da... ...orada kaç kişiydi? 6 kişi miydiniz? 6... Ee, dur 5 kişiler miydi? Benim benim, bir, bir, bir takım adamlar var. 5 kişi miydi toplam? 6 mıydı ya? 6. Yani şey gibi görünüyordu. 5 kişi bir... ...bir de sen... Bilmiyorum tabii o yarışmanın... ...başarısıyla gelen bir... ...ayrık durma o... mıdır? Yoksa Yo, esprilerinin getirdiği mesela... Çünkü 3 espri kuralının İstemediği bir Tabii, Tabii dört, ama 4 espri 5 espri kuralı vardı yani. Benim biliyorsun böyle bir dışarıda Olma diye bir şeyim var mesela Modern sabahlarda da 2 hani çok iyi arkadaş Bir tane araya alınmayan Orada da işte stand up komedi 6-7 tane Çok iyi arkadaş bir tane Sonradan gelen aralarına alınmayan falan gibi Yo, şey. Öyle, çok öyle bir hatta... hafif bir eziklik Her ha, zaman doğru. benim sırtımda var Doğru yani. modern sabahlarda var öyle bir şey Tabi yani bir ee, bir şey var ama orada yani diğerleri de çok iyi arkadaş gibi değildi ya. Yani sen böyle biraz bir... Çok iyi arkadaş olmayanlar beni, beni dışarıda bırakıyorlar. <gülüyor> oradan hesabını... Böyle bir şey, şey vardı yani. yani. Ben biraz ona şey yaptım. Onu da kıskançlık olarak açıkladım. Tabii ben. ki. Tabii ki. Yani ee, kıskançlık. Tamamen kıskançlık ama hakikaten e, tebrik ediyorum seni. Ve yanaklarından öpüyorum. Çok teşekkür ederim Oktay. Bunu başka türlü açıklamaya çalışanlar da oldu. Onlar da sayende en güzel cevabı aldılar. Nasıl açıklamaya çalışanlar oldu? Bilmiyorum. <gülüyor> Bu arada bir tebrik daha. Hadi o tebrikleri toplasın. Geldiğimden beri gördün mü? Püfür püfür bir sigaralar içtiğim şey yaptığımı. Aa tamamen Arındın mı? Arındım tabağına. Ne zamandan itibaren arınıksın? Ee, arınık arınık işte dün arınç bugün de arınç. Pazar yani birinci gün arınç ikinci gün arınç. 2012 e, dumansız hava sahasına girmiş bulunuyoruz. Gitti pahala ile beraber. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Ee, tebrik ediyorum seni bu sefer ağzından öpüyorum Ege Ne yapacağımı şaşırdım yani Bir tabii. başarı hikayesisin ya Başlı başına bir başarı Yani Hem hayatı doya doya yaşıyorsun Hem de başarılı Yalnız ölmeden yaşarsan çok sevinirim Ege'cim Yani yani hakikaten şimdi tabi sigarayı da bırakınca Hemen ağzımdan öpme fırsatını yakaladın Köfte hor diyoruz Ve daha da şu ilaçleşmeden bir, Şu anda bir bütün şeylerden vazgeçtim Modern sabahlar. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha modern sabahlardayız. günün espiriler ve şakalarla bezeli o beş dakikalık anına geldik bu üsünde efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir kere daha olur mu bir kere? Ee, i̇ki 3 kere daha tebrik ediyorum seni Hikmet. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ne için? Dadiolan İyin Açan dinleyicilerimizi e, bir kere daha söyleyelim. Ne için? En e, yarışmalarda e, kelime oyunu programında yarışmasında hem birincilik hem ikincilik derecesine Derece el attığı için, için e, hem de e, sigarayı bıraktığın için çok teşekkürler. Aynı zamanda e, Oktay bu sene 2012'de beni tebriğe doyamayacağını buradan garantiliyorum. Vallahi şu garantiliyorum anda zaten garantiliyorum demeyeyim de müjdeliyorum. Şu anda zaten e, kendimi zor tutuyorum. Teşekkür ediyorum. Başka Başka başka tebrikler de bulunmamak için kendimi zor tutuyorum. O yüzden kendime müsaade edersen e, haberlere vermek Haberlere istiyorum. ver. Haberlere vermek Haberlere istiyorum. veresin. Şimdi e, 2011'i geride bıraktık Bana demeyin. bugün tatil gibi geliyor. Evet biraz öyle bir şey var ya. Bir yamanlığı vardım değil mi? Dinleyicilerimiz de aynı şeyi hissediyorlar mıdır yani? Bir de ben kalktım 20 dakika kar temizledim arabanın üstünden. Tabii benimki kar değil buz olmuş. Ha, evet, <gülüyor> Artık kardan yani çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> kardan çıkmış. <gülüyor> e, aynı ya. Aynı ben de bir buçuk saat kar temizledim. Burada dinleyicilerimize de bir e, yeri gelmişken bir şey söyleyelim. Hani neden 6.30'da başlamadığınız yayına diyen dinleyicilerimiz var. E, tamamen bu beklenmedik. Öngöremediğimiz kar temizleme e, yüzünden. Yaklaşık 1 buçuk saat otoparkta yoksa 6 sularından yani bayağı bir şey yaptık yani yollarda da buz vardı sevgili dinciler o yüzden şu anda hala Fahir'in kar temizlediğini biliyorum ben. Evet ee, şey ne derler sponsorumuzla vedalaştık mı helalleştik mi? Vedalaştık diyelim. <gülüyor> İlk seçeneği seçmek istiyorum evet vedalaştık. Ee, o yüzden artık ismini söyleyemiyoruz ya nereden nereye vay görüyor be, Vay Bak, be. nereden nereye geldik. Olaylar nereden Güzel bir nereye şehir Merkezi oldu. <gülüyor> Birden öyle oldu. Ben öyle bir şey şarkıyla takılmak istiyorum ya. Bu özel bir alışveriş merkezi dersin sevgilim. Çok hoş. S Çok hoş sorularına sadece. <gülüyor> Çok hoş. Serdar Ortaç'ın e, kumarda kazandığı para Zengin'in malı bölümünde konuşacağımız e, konudur. 2012'nin ilk köşesi olarak. E, Serdar Ortaç Kıbrıs'ta e, otelde şov yaptı. E, otelin e, kumarhanesinde üç gün önce kollu kumar makinesi diye geçen jackpot, tek kollu canavardı yani diye geçer bir milyon 200 bin dolar kazanmış e, sonra da bir milyon iki yüz milyon bütün Türkiye bu şeyle miktarla çalkalanınca hemen o parayı ben zaten borçlarıma yatırdım diyerek e, paranın çok yeri güzel. olduğunu yani gerçekten e, hakikaten çok başarılıymış Serdar Ortaç Jackpot'ta mı yoksa e, açıklamalarında mı? Paranın yeri var açıklaması ne kadar güzel tabii şey yaptı. Tabii canım yaptın. tabii yani ama yine bir gecikti. Yani hemen o parayı kazanır kazanmaz yapsaydı bu açıklamayı hiç kimse şey yapmazdı. 1 milyon 200 milyon falan filan şimdi biraz bir yine 3-5 göz var üstünde. Niye gene konuşurken 1 milyon 200 bin, bin dolar kazanmış ama yeri varmış para paranın yeri veriymiş canım. <gülüyor> Serdar Otaç öncelikle otel olan 800 bin dolarlık kumar borcunu ödemiş. <gülüyor> Şimdi şu hesabı yapacağım işte. ben. 400 bin dolar var şu anda cebinden. Ama kumar borcu böyle bir şey işte. Maalesef e, dinleyicilerimiz şey zannediyorlar. 30 liraya bir bilet aldık 1 milyon 200 bin lira kazandık. Öyle bir şey değil işte kumar borcu bu 800 bin dolarlık bir yatırım evet. sürecinden sonra böyle bir geri dönüşü oluyor. Hiç olmayabilirdi de demiş. <gülüyor> Kumar'ın zaten esprisi <gülüyor> bu. <gülüyor> e, bu arada Twitter'da bir iddia var. Neymiş o? Ee, Serdar Ortaç bu kadar kazanmadı ya. Gözümüzle gördük. İki gün üst üste kumar oynadı. Kazandığı hmm. para birkaç bin dolardı. Abartıldı diye yazılınca. Serdar Ortaç bu iddiaya cevapsız bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Paranın abartıldığı yolundaki iddiaya cevap verilmedi. Ee, bu arada makineden kazanılabiliyor mu o kadar ya para? Kazanılır tabii canım. Ne kadar, ha, ne kadar koyduğuna bağlı. Yani. Doğru tabii tabii. Olabilir. Ee, i̇yi bakalım. de tam kumar... Mı? O kazanır mı hiç kazanır öyle efendim <gülüyor> şöyle yaparlar kazanır <gülüyor> ee, öyle bir şey. Ondan sonra yıl başında ne konuşuluyordu kaç kişi ee, kaç tacizci yakalandı nasıl yakalandı ben bir tane kaç kişi madur diye... oldu okudum olur mu ya? Çok mu var yani? Ama Tabii gene öyle çok... o çirkin görüntülerden en, en azından toplu taciz skandalı falan gibi bir şey yaşanmadı. Valla toplu taciz skandalı yaşanmadı. 22 olay var İstanbul'da Taksim'de. 17 mağdur şikayetçi olmuş. Olayların e, açıklanan en azından bilançosu bu. E, ama şey görüntüsü var. Bu 2011 31 Aralık gecesine damga vuran. Polis kıyafeti yok da Noel babalar artık polis. Yani hepsi Noel bir bak kıyafetine girdi polislerin tacizcileri yakalamak için kılık değişikler ya bir tanesi de bir şey ol kestaneci ol bir, bir şey ol berber Kes ol taneci. ne bileyim ha, <gülüyor> bir... şey, istersen şöyle olsun değişik meslekler ol itfaiyeci ol meyveler olsun Ha. veya değişik meslekler diyorsan bir kovboy bir tane tamir bir Egeciğim tebrik <gülüyor> ediyorum seni tekrar <gülüyor> ben o zaman tekrar başladım sigaraya Madem, şimdi ben şöyle demiştim yani şu anda... kime, kime sesleneceğim bilmiyorum da <gülüyor> ben içerken de böyle öksürüyordum bıraktım gene böyle öksürüyordum. Ama işte içerken böyle öksürmüyordun şu anda irini atıyorsun pazartesi pazartesi irin dedirttin bana <gülüyor> yayında ama şu anda vücudu şeyi atıyor. Sen hiç onu, onu düşünme ya sen Noel Baba'yı düşün Noel Baba'yı Baba da düşündüğünü 2 iki ocak. İki ocak doğru. Doğru Noel Baba e, olarak çalışan polislerimizi tebrik ediyoruz. Genilerine. Tebrikler hakikaten. Her polisle kolay kolay kabul etmez. Nasıl ben, evet ben ya? bu olurum böyle. Ya amirim lütfen yapmayın bana böyle hırpani giyeyim. Mesela uçturucu satıcısı gibi giyineyim. Mesela hani böyle berduş gibi giyineyim falan filan. Onların normalde aynı hani şey kılık değiştirme öyle oluyor polisler. Tabii evet, yani evet. Daha doğrusu kılık bir değiştirme bakayım, değil de. bir şey yapayım falan. Yani gel yani, lütfen yapmayın. Böyle, çünkü soru birbirlerinde de şakalaşıyorlar. Oo Muzaffer sakallar güzel olmuş. Pantolona yakışmış. Sen bunu çıkar mı diye takılıyorlardır birbirlerine Her iş burada birisi giyirse takılmayacak mıydık misin? Ne öyle kıyafet Tabii yani her meslekte olduğu gibi orada da bir cesaret örneği var. Helal olsun diyelim bir kez daha. Tebrik edelim ee, ama şöyle bir şey var yani bu da e, olayın bir acı tarafı yurt dışından artık bir takım pis herifler geliyor bu Taksim'deki yılbaşı şeyine. Tur turizm şey olmuş. Hadi bu, ya. Unsur olmuş bu nasıl yayıldıysa artık bir tane de İranlı yakalanmış İran'dan gelen daha doğrusu. Adam acıcısı. yakalanmış. Evet Taksim'de İranlı genç diye veriliyor Allah. Her burada. taraftan gelen turist var niye olmasın ya? Sadece taciz için mi İran'dan kalkıp geldin? Bakayım. Ha, Lübnanlı kadını tacizden gözaltına almış. Evet. Yani tabii ki. <gülüyor> Artık nasıl oldu bu bilmiyorum. yani. E, duyduda mı geldi? Öyle ee, değildir herhalde ama... Yoksa gelmişken bir de dedi bir şey yapayım mı dedi. Ne dedi ben anlamıyorum yani. Böyle bir e, yabancı da var aralarında. Var evet. Ama tabii ki yani... Ama ben yani yıllar <gülüyor> öncesinden bir görüntü var ya böyle bir çemberin içinde çırpınan, kaçmaya çalışan bir kadın çevresinde böyle ah köpek, evet, evet, köpeklerinin evet, böyle evet. bir geyiği yakaladığı andaki gibi böyle salyalar, malyalar içinde bir şey. Öyle bir şey olmadı en azından. Öyle Bunlar bir şey bireysel var. hadiseler diye umuyorum ben. Evet öyle herhalde ama yine var tabii. Ee, şey, bilmiyorum ben Ankara'daki görüntüleri gördüm. Ankara'da nerede? Kızılay'da. Kızılay'da Güven Park'ta televizyonda izledim tabii öyle bir... E, şey yılbaşı kutlaması diye verilen haber hiç kadın göremedim. Bir yerde bir kavga çıkmış. Ee, bir onun haberi vardı. Çok güzel eğlendi diye başkentler veriyordu haberi televizyon. Erkek erkek çok güzel eğlendiler mi? Hepsi erkekti. Yani uzun süre izledim. Acaba bir tane yakalayabilir miyim? Bir tane kadın göremedim. Yani öyle bir de durum var. Ee, İstanbul görüntülerini çok görmedim ama gazetelerden okuduğumuz bu yönde. Hadi bakalım diyoruz o zaman. Ay ay ay, dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay, dün dün dün dün. Gün ay ay ay ay, dün dün dün dün. Gün ay ay ay ay, dün dün dün dün. Bu her sabahlar devam ediyor sevgilim sana severler macera dolu dünyamızdan ufak izlerin peşinde dolaşmaya devam ediyoruz karda kışta. Evet buyurun Oktay Bey. Neler konuşuldu 2011'in e, son günü 2012'nin ilk gününde? E, öncelikle herkesin yorum yaptığı bir iki konudan ben bahsetmek istiyorum. Tabii hemen. Istiyorum. Bir Star TV'nin logosu. Star TV'nin? Yani mi? biz konuşmadık olmasın biz de konuşalım. Evet değişik bir yorumdu. Bugüne kadar hiç e, gelmeyen bir yorum Ege Bey'den geldi. Öncelikle çok yaşayınız. Teşekkür işte, ederim. İkinci olarak e, yeniden tebrik ediyorum. Ben 2012'de seni tebriğe boğacağım ya. Teşekkür ederim. E, <gülüyor> <gülüyor> ben de te, tebrikleri olgunlukla kabul etmeyi öğreneceğimi e, düşünüyorum. E, bu başarı hepimizin. Evet. Evet. Star TV'ye verilmiş en güzel cevap bu oldu herhalde. Star TV mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ya Star ama sanki Star'ın eski logosu çok güzeldi de. Şimdiki teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir hapşırıldıysa stüdyoya şu anda kağıt mendil yağıyor. Ama benim eskisi vardı. Evet. Ee, <gülüyor> teşekkür ederim. Ya Eskisi çok mu güzeldi? Kocaman bir Bakayım tane. Bakayım eskisine göremedim ki ben. Eski bir tane düşün ya kocası. Sev... Logosunu mu diyorsun? Kenarında şey. Ha. En eskisini diyorsun. Gayrı diyor Best aç şey oynarken ben o logoyu hatırlıyorum tepede. Şimdikinin en azından ortası delik. Orada görürsün. Best aç şey yayın nasıl vardı? Bak çok güzel diyecektim bugün ama dün yayınlamadıkları için bir kötü bir pazarla başladık gibi geldi bana 2012. Ee, dün şey bir pazar sineması yayınlayacağız diye mi artık yoksa başka bir program? Aa şey mi başladı? döndü. Parlament pazar kuşağı mı döndü? İlk söylediğin kelimeyi tanımıyorum ama Pazar gecesi sineması döndü. Düğünlerin en çok kullanılan müziği. <gülüyor> <a little> <gülüyor> o onunla beraber döndü. E, artık o yüzden mi yayınlamadılar? Ne oldu bilmiyorum ama bir tatsız başladı. Bir Aa, o... fi film mi vardı? Film vardı tabii canım. 2012 ile başladı üstelik. Ayağınızı denk alın bu yılda diye. Aa, Pazar gecesi kuşağa geri döndüyse hakikaten bir şey olacak yani. Yalnız Ege sen daha yeni mi duyuyorsun bunu ya? Bu bunda dilekçeler toplandı. Başka ne olsun istersiniz diye uzun uzun herkesin fikirler alındı. Ben gerçi bizim adımıza yazdım bir şeyler. Ne yazdın? Bir ben bizimkileri istedim. Ay bizimkiler de güzel olurdu ya. Vallahi bir onu istedim pazar gecesi. Yalnız dedim banyo yapmamız şart mı diye onu da ekledim. Her de şart diye koymadılar. Ay. Şarkıyı da biraz alttan dinleyelim Biraz dinleyelim. Ya. Linda Ronstadt. Ya. Öyle geçmez o. Pasaj <gülüyor> gecesi senem asanın müziği diye geçer. <gülüyor> Öyle de geçmez de reklam konuları yüzünden tam söyleyemiyoruz. <gülüyor> evet tam söyleyemiyoruz. Şimdi e, onun dışında 2012'de e, bizi bekleyen icatlar diye bir e, konu var. E, en çok ne patlayacak diye bir e, markanın. Özel bir telefonun beşincisi mi? Hayır değil. Hem cep telefonu hem Laptop tipi bir şey gelecek Allah Allah. <gülüyor> Onlarda iPad olmasın. <gülüyor> cep telefonu. Ee, konuşan iPad işte. Konuşan iPad mi yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> Yok ee, yine 4Gli falan filan bir şeyle ee, bilgisayarla cep telefonunu nerede aynı nerede eritmiş olabilir? Hayır <gülüyor> ee, bir dakika dur nerede? dur dur dur dur sobada hayır, <gülüyor> hayır nerede posada hayır. Posada, hayır, posada hayır değil yaklaştır ama bir spor aynı. spor şeyi düşün bir ha, tamam spor dalında kullanılan bunlar çünkü ne sonuçlar? olabilir Hep aynı bilgisayar satması gerekiyor belli bir sayıda hem evet telefon evet nerede Sonuçta aynı buldun? şeyde ikisi birleşip i̇kisi nerede eriyor neleri var kotaları var K aynı kotada da mı kota eriyor? değil ya fırın tipi bir şey düşün eriyor, yani eriyor. hey yula gibi bir fırın daha yület ve <gülüyor> onun nere Neresinden eriyor olabilir? Nerede eriyor olabilir? Cızgarasında, ızgarasında Ege pota kız. ya pota ya Nasıl bunu bilemezsin ya pota Pota başka... nedir ya nasıl aynı potada eriyor? Fırının potası diye bir şey var Tabi öyle potası diye bir şey vardır Ciddi mi söylüyorsun? Evet, Pot evet aynı potada Bak Başka bir yerde de kullanılan bir kelime olduğunu Ben hiç duymadım yani Aynı potada erimekten başka bir yerde kullanılıyor mu pota? İşte pota, potaya gelmedi oğlum gibi <gülüyor> o, o, cümle, <gülüyor> o cümleyi kullanarak Pek çok kelimeyi kullanabilirsin Hiç anlamı olmayan Hayır basketbolda da kullanın Putaya bile gelmedi oğlum gibi Ben mesela kullanacağım örnek <gülüyor> <gülüyor> Şimdi cep telefonu Pakette birlikte gelen dizüstü bilgisayar Paketi <gülüyor> de mi var <gülüyor> Saçma bir şey bu ya bir de fotoğraf var <gülüyor> Kenarında telefon takılan bilgisayar mı yapmış? Vallahi öyle yapmışlar Kenarına değil arkasına böyle bir dizüstü bilgisayar Arkasında cep telefon duruyor Geç bunu ötekisi bak daha güzel Darpa Darpa. Yani ne darpane gibi Evde kendi parını kendin bas Teşekkürler İhtiyacın kadar bas bastığın kadar öde Bugüne kadar böyle kullanılan darpa Bundan sonra nano hava taşıtı olarak kullanılacak Nano taş Her şeyi kızartmak zorunda değilsin Bazı şeyleri de uzun uzun kullan Nano taş Mesela Nanataş. İki kanatlı robot bir kuş mu Nasıl geldin buraya Nano taşla geldim ee, sevgili Met önderliğindeki bir grup, kamera sistemi olan ve bir kuş gibi rahatça manevra yapabilen robotun e, arı kuşlarından esinlendiğini açıklamış. Bu hakikaten bu patlayacak demişler. Yemin mu? ederiz, deminki demişler. Biraz duydurdu ama. <gülüyor> Vallahi demişler bu patlayacak demişler ya. 15 santimetrelik kanatlara sahip plastik bir robot bu. Tamam, çok güzel. Darpa dediğimiz Gaga yerine kamera mı var? Ee, Gaga yerine bir şey olabileceğini ben zannetmiyorum. ...18 kilometre hızla yol alabiliyor. Ee, robotun... Nasıl 18 kilometre ya? Saatte 18 kilometre olabiliyor <gülüyor> <Doğru gülüyor> robot, mu oktay? Doğru mu? Doğru doğru. Robotun e, kamerası video ve fotoğraf çekimine izin veriyor. Ee, bunun içine oturuluyor mu peki ya? ya Olur mu canım? alet işte o. evler robot arı kuşları. İki kanatlı robot kuş. He... Gökyüzü evet, zaten tamam. adından da nano diye anladık. 15 santimetre zaten biraz da küçük. İçine küçük. oturuluyorsa başka Oturmak bir için çok küçük. icat vardır demektir. Doğru. Onun dışında başka bir takım değişik icatlar var burada. Onları da geçiyoruz. Onun dışında Euroya en ağır darbe 2012'de geldi. Euroya belli? Çevirme aleti. Euroya ağır darbe nereden gelir? Türk lirasından... Değil, değil, değil. Ben hemen söyleyeyim. Bu... Japon yeninden... Ya yok, yok değil. Bu para çikolatalar var ya... Evet. Bugüne kadar e, hep şeydi biliyorsun... Dolaryası üstünde. E, e. Olur mu ya? Euro'ydu ya. Euro. Euro mıydı? Tabii canım. Avrupa'daki şeyler. Şimdi artık çikolatacılar e, sterline geçmişler o şeylerde, <gülüyor> paralarda. Artık euro'nun bir esprisi kalmadı diye. Sen nasıl o euro'cular bir üzül, bir ağla evet, ne yani, yapalım ne yapalım? gibi bir şey... Valla öyle bir şey aynı şekilde üreten Alman firması da euro kullanmaktan vazgeçtiklerini açıklamış. Eriyor çünkü durduğu yerde eriyor çünkü o da demiş. Gerçi bizde euro arttı hep. Yani artıyor tabii bize yani bizde bizde artıyor dolarla ilgili değişik şeyler var onları da ekonomik bölümde uzun uzun anlatırız. O zaman şey bir daha açalsana ya sinema kulübü müziğini. Pazar gecesi sineması müzikleri. Bir daha çal hadi Herkes bakalım. Herkes hoşlandı. Sonra da banyoya girelim hep birlikte. Hadi bir Şimdi çal mi Şimdi çalalım. Çal çal. Bir daha ne zaman çalacak sevgili dinleyici? Şimdi çal ya. Çünkü bugün pazartesi. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Radyo Televizyonumuz Bodan sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler programımızın son dakikaları 2012. Şöyle böyle bir yılmış ben herkesten önce anladım diyenler varsa telefonlarını bekliyoruz dinleyicilerimiz arasından yeni yılın ilk günde neler yapıyorlar, neler bitiyor. Yani yeni yılın ilk günü derken yeni yılın ilk iş günü tabii ki bahsettiğimiz gün. Ben bu arada dün ki. akşam televizyon karşısında bir şey fark ettim. Bir tarafta e, ettim. böyle bilgisayardan e, biletlerimi kontrol etmişim. 4, son 4 rakamına göre ikramiye kazandığımı bir diğer biletle de amortileri Amor evet baktım yani e, bu 2012 öyle böyle bir yıl değil benim yılım olacak belli ama bir taraftan da televizyonda e, işte geçen yıldan izlediğimiz bir dizinin bir bölümünü izledik falan uh -huh. filan bir tek star televizyonu şeydi değişikti Logos'un işte evet. o kadar önemli ki keşke 2012'ye yeni diziler şey yapsaydım. Bundan sonra bu yeni bir yıl, yeni bir yılda yeni şeyler seyredilir televizyonda falan gibi bir şey. En azından yılın 1-2 günü için böyle bir şeyimiz olsaydı diye düşündüm. Bir mahçup oldum yıla karşı. Ya hazırlık hazırlanamadığın gibi geldi, değil mi? Hazırlıksız yakalandın. Hazırlıksız. Gibi. Yani. Onun için de en başta de hata yapmışsınız yani o ona sen bir gün sonra bakacaktın o şeye. O biletlere. Sen hemen mi baktın? Gece mi baktın? Dün gece baktım. Ha iyi tamam o zaman o güzel başlamış. Tabii canım yani. Güzel başlamış. E, ben eve döndükten sonra zaten İstanbul'da arkadaşlar, espriler, şakalar, efendim e, dozunda bir mizah. Dozunda, ne kadar güzel. Dozunda hafif bir alkol. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. vardı bizim yayında alkolden bahsetmemiz şey mi? Günah. Gün. <gülüyor> yani herkes ilgilendirmez de şey eee. Bir yok hayır rütük özendirmedikten rütük sonra. Rütük karışıyor mu? Hayır yani. Ya da olursa rütük günah diyerek şey yapıyor mu? Günaha girdi yayında günaha girdiler. <gülüyor> Öyle yani. değil şöyle mesela pis bir adam olduğunu sen eğer ispatlarsan o konuşma sırasında o zaman bir sorun yok. Ama mesela özendirici bir şekilde mesela e, sen şimdi ne dedin? E, dozunda böyle yani almakla hayır, almamak arası bir şey ama mesela. E, paso mesela bir şey yok onu Paso içiyoruz Paso, paso bundan sonra paso Ben mesela şey paso içtim o, o, o gece ondan sonra şey oldu falan filan değilsem Bu sefer yani benimki daha makbul Seninki yani, daha mı? Tabii ki ha. Yani o pis pis adam olarak şey yapın Aha, Günaydın nereden. efendim Günaydın merhaba Kimle görüşüyoruz efendim Ben İrem İrem Hanım hoşgeldiniz yollarda <gülüyor> mısınız şu anda Yollardayım yani 2012'ye şey çiftçe değiştirme Değiştirmemiş <gülüyor> mi var. Nereden evet. nereye gidiyorsunuz İrem Hanım İzince Yıldağın Kızılay'a gidiyorum. Neşeler ya. yerinde galiba. Hayırdır İrem Hanım? İyi ya işte böyle hava güneş falan açmış. Aa, güneş. Bir gün yani. evet. Arama... güneş süper bir şey değil mi ya? Ne kadar neşelendiriyor evet, insanı. Evet insanın bir enerjisi yükseliyor. Gerçekten. Arabanızda e, derece gösteren şey var mı? Hava sıcaklığını gösteren daha doğrusu İrem Hanım. Pardon arabada olduğumun kim söyledi? Ben otobüsteyim yani. Tamam işte otobüste var mı diyorum yani. <gülüyor> Yok hayır o kadar gelişmedi. <gülüyor> Otobüs sıcak mı peki? En azından bunu söyleyin. İyi iyi yani ortam iyi. Valla sıfırın altında 5 gösteriyor şu anda hava sıcaklığını dışarıda. Burada <gülüyor> da sıcaklık denirse tabii. Aa, biz burada iyiyiz gayet. Biz 15'lik falan buluruz herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle vallahi Valla çok işte İşte bu hep güneş neşesi. Ben de sabah kalktım evet. her taraf buz her taraf kar ama tepede güneş olunca insan eğirir be koç tepemizde güneş var diye cebinde, böyle şey oluyor tabi cebinde para olmasın delik olsun her şey kötü olsun ama güneş olsun güneş olsun tepede valla bravo <gülüyor> size İrem Hanım çok güzel mesaj <gülüyor> verdiniz İyi yıllar gidiyoruz o zaman size bol güneşli lütfen İrem Hanım bir de arkalara doğru ilerlersek çok sevinirim çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım arkadayım teşekkür arkadaşları teşekkürler arkadaşları da uyarırsanız çok çok mutlu oluruz duraktakiler olarak tamam çok tamam. teşekkür ederiz sağlıcaklar kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi ne kadar güzel ya bak 2012 ya işte İrem Hanım'a güzel gelecek 2012 ya ama İrem Hanım'ın neşesi çok güzel yerden geliyor sen İrem Hanım bu yıl önceki bir gri gökyüzü olan dönemler var ya. Ben İrem Hanım'ın orada da güzel güneşi görebildiğini düşünüyorum. Güneşi ben gördüm. de böyle içinde anlatamadığı bir sıkıntı olduğunu o günlerde... ...kimseyle paylaşamadığını düşünüyorum. Ne oldu İrem, ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. Çünkü şehrimiz floresanla aydınlatılıyordu. Şimdi ne oldu? Genel şey, sarı sarı ve pahalı ampuller. Fosforlu şeyler diyorsun. Fosforlu değil mi ya? Ne? Bir mum ışığı var, bir gün ışığı var. Evet. Gün ışığı dediğimiz şey floresan... <gülüyor> Mumışın dediğim şey, dediğimiz sarı ampul dediğimiz o güzel Bir de cinna aydınlatması diye bir tür var. Aa. Esas o. Hayat yokuşundaki en güzel aydınlatma. Yeşil. Cinna yeşil. Ne, ne denir hakikaten o parlak yeşil mi cinna? Çünkü o kızılayda falan da var yeşillen. Tabii pavyonlar ilk önce Ankara'da kullandı. Aha. Pavyonların e, bazıları dedi ki o kadar da değil ya artık biraz daha böyle klas olmak istiyoruz falan diyerek onlar aydınlatmayı değişince. Fosfor, fosfor. Fosfor fosfor ...fosfor da değil de... Ee, ...neyse gündüzün tadını çıkaralım o zaman... ...şirprimizde. <gülüyor> Madem <gülüyor> artık böyle şey... ...ve onların benim anladığım kadarıyla biraz şey... Ee, ...kendi içlerinde böyle bir... ...yarı... ...canlı bir şey. Ne o? Zekice, o ışıklar. <gülüyor> Çünkü onlar ne yaptılar? Cinnahtan tırmandılar tırmandılar... ...ata kuleye kadar şey oldular ve giderek böyle güçlenip giderek akıllandı, arada bir şey de var. Patlamalı ışık deniyor onu. Mutasyon da var yani. Var, Çünkü evet. yeşildi, yavaş yavaş artık nasıl bir şey olduysa, ne tip bir süreçten geçtiyse değişik renkler, yani, değişik hareketler kazandı falan ve bütün şehri yakında Ankara'ya öyle şey yapacak. Uzaydan bakıldığında da şehirde bambaşka şeyler görülecek. Yani ama öyle bir şey iyi ki oldu. Çünkü yani o bir şekilde o ışık enerjisini boşaltması lazımdı. Nereden boşaltıyor şu anda? Atakule'den. Atakule'den. Hatta öyle dediğimiz. o enerjiyi bu yani hem topraklama hem de uzaya doğru bir enerji boşaltımı var. O boşaltımı da biz Atakule'yi şöyle biraz uzun uzun incelersek görürüz. Böyle aşağıdan yukarıya doğru yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Puh! böyle bir sonra tekrar aşağıdan yukarıya doğru yükseliyor yükseğe tam o tepede fahşşş mesela Uzayın yüzüne patlıyor gibi bir evet şey. yani o enerjinin patlaması boş alması diye e, düşünüyorum o sağlıklı bir şeymiş mesela <gülüyor> <gülüyor> bütün günden fazla <gülüyor> Atakule'den mesela o tip bir şey olmazsa e, o enerji başka yere patlar diye tabii, tabii, tabii. bir uzman tabii. mahalledeki çocukluk yıllarımın geçtiği mahalledeki abinin sözleri ben hatırlıyorum yani o Zaten sen olması lazım bak. dönen mi? şehirlere bak tarih içinde. <Gülüyor> kuralı evet. Hiçbirinin ne bir kulesi vardır ne bir saat. Hiç, şey yok. Dikili taşı olan şey mesela İstanbul. Hı hı. Düşün. Binlerce yıllık şehir niye sapasağlam ayakta? Dikili taş vardı çünkü. Şehrin ne yapıyor orada? enerjisi atı Ama sonra e ne yaptılar? Efes'te var mı Dur. bir tane dikili taş? Yok, bir tane işte falan. Ondan şey. sonra Yok. bitti gitti. Ama yani sonra ne yaptılar? Yani İstanbul'da da artık bu nüfus arttı işte şey oldu. Böyle bir kaldıramaz hale geldi şehir. Ne yaptılar? Hemen Boğaz köprülerini aynı mantıkta yaptılar. Yani hem Fatih Sultan Mehmet Boğaz Köprüsü ne yaptı? Aynı şekilde boşalmalı bir sistem getirdiler. Uza yapar. Ha o yatay. Ama olsun ne yapalım? Onu yapamazlar çünkü çöküyor şehrin işte Efes Şahane bir şehir yaptılar ama evet. şehrin enerjisini uzaya yönlendirecek. Yönlendiremediler. o, o yüzden teknoloji de yok. Tam bir ne yapabilirsin bir put yapabilirsin. Değil mi? Buradaki boşlukta put dendiğini düşünün. <gülüyor> Çünkü bu fabriyanda olmadığı için o kızın <gülüyor> boş kaldı. Evet oraya bir put but put, put. <gülüyor> evet yeterli put, put yaparsın orada bir put tane oldu. şey yaparsın. Mesela bak Babil yaptı. Evet, Babil Babil yaptı, çok doğru söylüyoruz. Bugün bahsediyoruz Babil'den, Efes'ten ne diye bahsediyoruz? Efes usus. <gülüyor> <gülüyor> Mesela çoğu te çoğu teorisyen şey dedi, gerek yok öyle bir şey. Cinnat'taki ağaçlardan o enerji akar gider dedi. Oldu mu? Olur. Hiçbir Olmaz. Yok. Olmaz. Atakule'ye kadar tırmandı. O yüzden ee, iyi diyorum ben. Yani 2012 güzel gelecek diyorum. Ee, devrek keder. 2012 Ankara'da iyi olacak da. diyorum. Evet. Evet Oktay Bey son bir habere daha bakalım. Çok güzel bir şarkıyla da bitirelim. Ben Sana bir şey varmış. anlatılmak isteniyor. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Gidip görüşürsen efendim. Ben Zeynep. Zeynep Hanım neredesiniz şu anda? Ben İstanbul'dayım. Aa, ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Vallahi çalışıyorum İstanbul'da yaşıyorum. Kolay gelsin efendim. Nasıl yeni yılın ilk günü İstanbul'da? Vallahi gayet güzel hava filan iyi ya. ben Bende şöyle bir sıkıntı var. <gülüyor> Bu acaba başkalarında var mı diye Buyurun. bunu paylaşmak istemiştim. Dünden beri telefona böyle baktıkça tarihi görüyorum. Sanki telefonun saat ayarı bozulmuş gibi hissediyorum. 1 Ocak şimdi 2 Ocak oldu. Ve onu düzeltme ihtiyacı var bende. Bir türlü kabul edemedim sanırım. Nasıl 2012 yazmasını mı kabul edemediniz? Hani <gülüyor> mesela pil filan çıktığı zaman böyle 31 Ocak olur ya. Hata gibi görünüyor yani. <gülüyor> evet sonra. hata gibi gözüküyor bana. Anladım. Yani. Burada olmaması olmamasıyla ilgili olabilir belki diye düşünüyorum. Zeynep Hanım birkaç gün telefona bakmamanız gerekiyor. Ben de telefona bakmak Marta doğru yavaş yavaş. Benim tavsiyem de tamamen kapatmanız yönünde olacak <gülüyor> telefonu. Hemen ee, kapatayım o zaman. Ee, onu yani bizimle konuştuktan sonra tabii ki kapatırsanız. Çok bakıyor ee, musunuz telefona Zeynep Hanım gün içinde? Ya saç kullanmıyorum ben o yüzden bakıyorum. Kasatte bakmıyorsunuz. Böyle gönlünüze göre saat mi bulamadınız? Üşeniyor musunuz? Yok ya fazla üst gibi elosteği kolumda böyle. Siz süslemiyorsunuz. Zeynep Hanım, ee, küpe falan var mı saysınız da? Ya küpe şu üst tarafta var tane. Üst, üst tarafta taraf ne derken... <gülüyor> <gülüyor> Yani kulak memesi kısmıyla de üstte köprüden de <gülüyor> <kısmı> var. <gülüyor> <gülüyor> Onda hiç çıkartmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kulağınızın üst tarafında yani. Hah, evet, yapsan tanımazsın. Kolye falan var mı? Kolye kolar var. Kolar var. Ee, şey Ol, olur derler? Bilezik Bilezik yok takamıyorum yok. işte onu Siz böyle zaten sadeyim diyorsunuz Bir tane üst tarafa küpe taktım Bir de saatlerle <gülüyor> uğraşamam gibi Aynen öyle yani Peki nasıl girdiniz yılbaşına Bir de onu öğrenelim sizden Yılbaşında evde arkadaşları da böyle bir parti kıvamında ki vardı. Kimde? toplanıldı? Sizde mi? Bende de toplanıldı, evet. Tek başına mı yaşıyorsunuz siz? Nasıl? Ben nasıl tek başına oldu? yaşıyorum. Yeni taşındım İstanbul'da ilk şeyimdi. E i̇lk et parti. Evet. Çevreniz var mı orada? Yani böyle yeni oluşan bir çevreniz mi yoksa Ankara'dan falan mı geldiler arkadaşlar? Hemen. E, Kollejler e, gezeriz, bir yılbaşı <gülüyor> partisi edelim. Nasıl Kimler geldi? Yok, Yakın ki, mı? Arkadaşlarım da var, üniversiteden arkadaşlarım. Peki bir şey sorabilir miyim? Yani yediler, içtiler, ondan sonra. Ee, çok affedersiniz. yiyiler <gülüyor> işler ondan mi? sonra basıp kitiler mi o bulaşıklarla ve pisliklerle yok, yok. bırakarak. Bizim grup vardı. Onlarla artık gün hallettik yani. Herkes yardımcı oldu sağ olsun. Yoksa çok imkansız olabilirdi. Ama ki. gidenler olmuştur canım. Herkes Gidenler oldu tabii. Pisler. <gülüyor> <gülüyor> Onları andık iyilikle. Hakikaten. Peki bir böyle çirkin şaraf çirkin. Bir bak eşine bakıp şöyle. Hmm, Şaraplar döküldü halılara <gülüyor> pis. Artık nasıl oldu. bir parti yapıldıysa <gülüyor> ama gerçekten yani <gülüyor> Ankara'lı misafirperverliğini çok güzel göstermiş oldunuz. Bravo size. teşekkür ediyorum. Tebrik yani. sizi. Peki çok teşekkürler Zeynep Hanım. Mutlu yıllar diliyoruz size. 2012. En kısa zamanda hoşçakalın. alışmanızı diliyoruz. <gülüyor> de ben de umuyorum. Güle güle. Hoşçakal. Zeynep Hanım bu sabahtan beri şey söylüyorlar ya. Keşke onu sorsaydık. Neyi? İnternet yayınınız yok diye İstanbul'dan bizi dinlediğine göre Zeynep Hanım herhalde hmm. var. Evet var büyük ihtimalle. Adamına göre mi var acaba? Öyle bir şeyse yani ona herkese eşit bir şekilde internet yayınlar. Önceden demek ki yazdırdıysa ismini. Evet yazdırmalı Çünkü internet yayını. İnternet internet yayınımız önce isim yazdırılıyor. Ee, eskiden mesela emekli sandığına öncelik vardı. Şimdi herkese aynı. O zaten o sistem o. Şu sistemlere yorduğumuz kafayı başka bir şey görmüyor sevgili Bir şeyler okuracaksanız şey. şimdi. Hoşçakalın. Açkımın. Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını